İnsan denen meçhul 41. Üreme organları. Profesör Doktor Arif Sarsılmaz. En güzel şekilde yaratılan insana bu güzellikleri Rabbinin isimlerine aynalık yapacak yeni nesiller halinde sergilemesi için diğer canlılarda olduğu gibi benzerlerini üretebilme kabiliyeti verilmiştir. Üreme fonksiyonları olmasaydı canlılar kendi benzerlerini meydana getiremez. ...Rabbimizin sanatlarının her an yeni modellerle sergilenmesine sebepler planında imkan olmazdı. Her canlı türünün kendisine has, belirleyici, sabit özellikleri... ...iki gözümüzün, beş parmağımızın olması gibi yanında sonsuz çeşitlilik arz eden... ...çekik gözlü, kısa ve uzun parmaklı gibi vasıfları... ...yeni nesiller üzerinde belirli genetik prensipler çerçevesinde ortaya çıkarılır... Erkek ve dişinin sahip olduğu genetik hususiyetler, olgunlaşan üreme hücreleri, sperm ve yumurta vasıtasıyla vücudun belli bir bölgesine yerleştirilmiş olan gonad isimli, erkekte husiyeler, dişide yumurtalık, organlarda bir araya getirilir, döllenme ve böylelikle yeni bir canlının temeli olan tek hücre, zigot gelişmeye başlar. Erkek Üreme Organları Spermlerin üretildiği testisler, husiyeler veya hayalar embriyonun 51. gününde henüz dış cinsiyet organları gelişmeden önce farklılaşarak belli olur. Hamileliğin 3. ayından doğuma kadar herhangi bir zamanda da solom boşluğundaki yerinden asıl faaliyet sürdürecekleri husiye torbalarının içine taşınır. Bu torbaların içindeki sıcaklık vücut içinden 2 santigrat derece daha düşüktür. Bu farklılık olmasaydı spermler gelişemezdi. Sağlıklı bir erkekte saniyede 1000 kadar sperm üretilir. Üreme organından çıkmış bir sperm yumurta hücresiyle birleşmek üzere 1 bir ila 3 gün kadar canlılığını sürdürebilir. Spermler -190 santigrat derecede dondurularak dölleme özelliğini kaybetmeden saklanabilir. 1 milimetre santimetre küp meni içinde ortalama 60 milyon sperm hücresi bulunur. Normal sınır değerlerse 20 ila 120 milyon arasıdır. Ancak ülkelere göre bu rakam farklılık gösterir. Finlandiya'da 114 milyon, Danimarka'da 113 milyon, Pakistan'da 79 milyon, Almanya'da 78 milyon, Nijerya'da 64 milyon, Hong Kong'ta 62 milyondur. Sperm mijresinin sıcak ülkelerde daha az, kuzeye gidildikçe daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak son araştırmalar bütün ülkelerde sperm sayılarında bir azalma olduğunu göstermektedir. Sperm sayısı Danimarka'da 1940'ta 113 milyonken 1990'da 60 milyona, Paris'te 1973'te 89 milyonken 1992'de 60 milyona düşmüştür. İskoçya'da 577 erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre 1984-1995 yıllar arasında her yıl sperm sayıları %2 nispetinde azalmıştır. Spermlerin milimetrede 5 milyonun altına düşünceye kadar yumurtayı bulması ve döllleme gücünü koruması normaldir. Bir seferde 2-3 mililitre meni atılır. Bunun yaklaşık %20'si henüz olgunlaşmamış, döllleme kabiliyeti olmayan hücrelerdir. Olgun hücrelerinde %50'den fazlası hareketlidir. Meni atıldıktan 2 saat sonra spermlerin %15'i hareket kabiliyetini kaybeder. Spermlerin içinde taşındığı sıvının akışkanlık özelliği 5-15 ila 15 dakika içinde kaybolur. Meni olarak atılan sıvının ancak %10'u sperm hücreleridir. Sıvının geri kalan kısmı, nesilleri meydana getirmek için yola çıkan ve bir canlının programının yarısını taşıyan spermlerin yolculuğunu kolaylaştırmak ve hayatiyetlerini sürdürmek için yapılmış özel salgılardır. Bunun %50 ila 60'ı tohum kesesinden, 15 ila 30'u prostat'tan, %1 ila 3 kadarı da Cooper bezlerinden salınır. Meni sıvısının yoğunluğu 1,027 ila 1,045 gram bölü santimetre küp, pH'sı 7,2 ila 7,8'dir yani bazik. Akışkan ve kayganlaştırıcı bir sıvı olan meninin %91,8'i su, %7.2'si de katı maddedir. Katı maddenin 45 gram bölü litresi protein, 60 mg bölü litresi ürik asit, 9,8 miligram bölü kilogramı, tokoferol (E vitamini), 0,45 mikrogram bölü litresi B12 vitamini, 43 mikrogram bölü litresi, ascorbik asit (C vitamini), 2,24 gram bölü litresi fruktoz şekeri, 0,1 gram bölü litresi sorbitol. 3,76 gram bölü litresi sitrik asit, 0,37 gram bölü litresi laktik asit, 1,88 gram bölü litresi lipit, 2,5 pikogramı ise olgunlaşmadan atılan spermlere ait DNA parçalarıdır. Spermlerin üretim merkezi olan testislerin uzunluğu 4 ila 5 cm, genişliği 2 ila 3 cm, kalınlığı da 3 cm'dir. Bu oval kitlelerden birinin ağırlığı yaklaşık 20 gramdır ve korunması için üzeri 1 milimetre kadar kalınlıkta kapsülle sarılmıştır. Bir testis 250 civarında 200 cm uzunluğunda daha küçük lobcuklardan yapılmıştır. Her lopçukta 1 ila 4 olmak üzere bir testiste içinde spermlerin geliştiği 500 ila 800 küçük kanalcık bulunur. Çapları çok ince. 180 ila 280 mikrometre olan bu kanalcıkların boyları oldukça uzundur. 30 ila 70 santimetre. Bir testisteki kanalcıkların toplam uzunluğu 300 metre kadardır. İşte bu kanalcıkların duvarını döşeyen ve yüksekliği 60 ila 80 mikrometre civarındaki epitelyum spermlerin yapıldığı fabrikadır. Bu kanalcık duvarlarının temelindeki hücreler diğer vücut hücreleri gibi 46 kromozom taşıdığı halde mayoz bölünme denen ve sadece burada meydana gelen bir faaliyetle hem çoğalır hem de kromozom sayıları yarıya iner. En sonundaysa birer kuyruk takılarak sperm haline dönüşür. Bu kanal duvarlarına daha az sayıda fakat önemli başka hücreler de yerleştirilmiştir. Boyları 50 mikrometre kadar olan sertoli hücreleri spermlerin üretimi için gerekli bazı unsurları üretir. Sayıları daha fazla olan ve testisin %12'sini teşkil eden, Leydig hücreleri ise erkeklik hormonu olan testosteron üretir. Günde 7 mg erkeklik hormonu üreten bu hücrelerin, stopilazmalarında proteinden yapılmış Reynke kristali ismi verilen yapıların uzunluğu 20 mikrometre, kalınlıkları da 3 mikrometre kadardır. Sperm kanalcıklarının duvarının temelindeki primer üreme hücreleri, günde yaklaşık 400 milyon sperm meydana getirecek aday hücreler olarak bölünür. Bu hücrelerden saniyede 1000, günde ise 100 milyon sperm üretilir. Duvarın temelinden itibaren bölünerek farklılaşmaya başlayan ve en sonda kuyruklu sperm hücresi halinde tamamlanan bu süreç yaklaşık 70 günde tamamlanır. Bu kanalcıklarda yaratılan spermler yolculuklarına devam ederek sayıları 8 ila 12 arasında değişen, boyları 10 ila 12 santimetre olan yeni bir kanallar sistemiyle toplanıp, Epididimis olarak bilinen uzunluğu 5 santimetre, ağırlığı yaklaşık 4 gram olan, kitle halinde dürülmüş uzunluğu 4 ila 6 kadar olan bir kanal yumağında depolanır. Bu kanalın iç çapı başlangıçta 150 mikrometre, çıkışta ise 400 mikrometredir. Epididimisten sonra gelen ductus deferens isimli uzunluğu 50 ila 60 santimetre, kalınlığı 3 ila 4 milimetre, iç çapı ise 0,5 ila 1 milimetre olan, Diğer bir kanalcıkla taşınan spermlerin boşaltılması anında burası 3-4 kere kasılır ve spermler Ductus ejaculatorius isimli 2 cm'lik kısa bir bölüme gelir. Buraya bağlanan toplam uzunluğu 15-20 cm arasında küçük bir kesenin sahip olduğu 4-5 cm'lik bezler pH değeri 7,2-7,5 olan ve sperm miktarına yakın veya biraz daha fazla salgı yapar. İdrar yoluyla birleşen spermlerin atılması için son bölüm prostat bezinden itibaren 20 santimetredir. Bunun 3,5 santimetresi prostat içindeyken 1,5 santimetresi prostat çıkışındadır. 15 santimetresi ise dış cinsiyet organı içinde ilerler. Müzik Erkek üreme organlarına ait son kısım kestane büyüklüğünde 20 gram ağırlığında prostat bezidir. 30 ila 50 kadar tubulo alveolar ihtiva eden bu bez 15 ila 30 kadar açıklıkla salgısını spermler geçerken boşaltır. Menenin %15 ila 30'unu teşkil eden salgının pH'sı 6,4'tür. Bu salgı, spermlerin hareketi ve yumurtaya ulaşmaları için gerekli kaygan ortamı sağlamak için üretilir. Yaşı 65'i geçmiş erkeklerin %75 ila %100'ünde prostat bezi büyür ve bu kişilerin %30 ila %40'ında ciddi idrar şikayetleri olur. Neslin devamı için hassas ölçülere ve mekanizmalara bağlı olarak sinir sistemi ve hormonlar vesile edilerek çalıştırılan erkek üreme sisteminin yapısına hayran kalmamak elde değildir. Akılsız tesadüflerin, şuursuz sebeplerin, başıboş hücrelerin ve biyokimyevi moleküllerin bir araya gelerek böyle mükemmel bir sistemi kendi kendilerine oluşturması asla mümkün değildir.